Türkiye efendim. efendim. Türkiye efendim. Enham. Türk Radyo'da, Türk Radyo'da, Türk Perişan efendim. Türk Radyo'ların tek arkasoybürgü Radyoları, komidi program Perişan efendiler, sevgiler, saygılar, hürmetler. Dinleyiciler, Kurban Bayramınızı en üstten dileklerimizle kutluyor ve kestiğimiz ya da keseceğimiz kurbanların Allah katında hayırlar getirmesini diliyoruz dinleyiciler. Şu anda kimileriniz kurban kesti ya da kesmek üzere, kimileriniz de kurban almaya daha yeni gidiyor. Kimileri de şu anda elleri buluşturmuş pazarlık yapıyor adeta dinleyiciler. Peki ama kurban alırken nereye dikkat etmeli? Eğer hala kurban almadıysanız sakın bu programı dinlemeden kurban almayın. Çünkü konusunda uzman konuğumuz Kasaplar Federasyonu temsilcisi Sayın Engin Baytar. Şu anda stüdyomuzda yanımızda. Kurban alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Engin Bey, Engin Baytar Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ömer Bey. Bu mesleyle Herkesin kurban bayramını tebrik ediyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz efendim. Engin Bey öncelikle şunu sormak istiyorum efendim. İyi bir kurban nasıl olmalı, nasıl anlaşılmalı? Yani nedir yani? Ee, efendim iyi bir kurbanın hayvanı nasıl olmalı? E efendim elini böyle hayvanın döşüne attığın zaman, döşüne attığın zaman böyle elini döşüne attığın zaman hayvanın eline böyle bir et gelecek et gelecek böyle döşün attığın zaman et böyle rot diye et, et gelecek böyle et gelecek. E, döş neresi efendim? Ha benim döş neresi? Döş böyle e, boynuyla hayvanın boynuyla hayvanın boynuyla omuz arasının böyle hayvanın göğsünün az yukarısının böyle az bu tarafı yani. Bana bana böyle bu tarafı bu tarafa doğru böyle eee bu tarafına döş deniyor. Nereden anlıyoruz bunun döş olduğunu efendim? Hani biz insan yani insan olarak Kızdığımız zaman e, ne diyoruz e, diyoruz? Yeter yav düş yakamdan diyoruz değil mi efendim? Evet. Yeter yav düş yakamdan diyoruz. Hayvan da işte böyle kızdığı zaman e, yeter yav döş yakamdan de. Hayvan öyle der. Yeter yav döş yakamdan der. İşte döş oradan geliyor Ömer Bey. Neymiş efendim? Döş. Döş böyle etli olacak. Aldığın zaman böyle hayvan löp diye döş şey olur. Peki sonra ne olacak? Sonra bakınız efendim antrikuat İla antrikot ile e, pençeta bölgesi hayvanın e, arasındaki kalan incik bölgesi incik bölgesi şimdi sen incik nedir bilmezsin tabi şimdi incik o hayvanın e, baldırının olduğu yer oluyor incik bölgesi ve e, böyle bir efendim, sert ve parlak olacak neymiş sert ve parlak olacak buranın e, Ömer bey buranın e, nuarı buranın nuarı ve e, kontrnuarı çok iyi olur Izgaralık yapılır e, Döşten de e, köftelik yapılır Yani ızgaralık Oradan yapılır köfte, buradan yok Şimdi tabi nerede o eski kurbanlar efendim Yani e, eskiden bir koyun alırdık e, Söyleme sahip Gemiksiz e, 60 kilo gelirdi ya 60 kilo Şimdi dana geliyor Kardeşim o kadar Yani o kadar da gemiyle geliyor yani Allah sizi inandırsın Şimdi daha geçen sene kurbanda Koyuna girdik biz yedi kişi. Adam başı yedi buçuk kilo et düştü ya Yedi buçuk kilo ya. O yedi buçuk kilo et nedir ya yani millete mi dağıtacağız kendimiz mi yiyeceğiz. <gülüyor> Nerede o eski kurbanlar yani ey yavrum bey. E, hakikaten de öyle Engin Bey hakikaten öyle. E, kurban olalım o eski kurbanlara yani. E, peki mesela koyun almak istersek iyi bir kurbanlık koyun. Nasıl seçilir? Yani nasıl seçmeniz bir kurbanlık koyunu? E efendim şimdi çok iyi ifade ettiniz Ömer Bey. Şimdi diyelim ki kurbanlık koyun alacaksınız. Koyunda, koyunda bunu e, not edelim. Koyunda kuyruk çok önemli. Neymiş efendim? Kuyruk çok önemli. Eğer koyunun kuyruğu inceyse eti bol, kalınsa gemi bol, orta halliyse işkembesi bol, böyle kütse kuyruğu böbrekleri taşlı olur. Yani neymiş efendim? kuyruğu kalın böyle büyük olan koyun alıyoruz. Tabi yani şimdi bazı koyunlar durumu bildiğinden efendim böyle kesilmeyeyim diye kurbana bir ay falan kala kendini kuyruğa verir. <gülüyor> hayvan hissediyor tabi yani hayvan hissediyor. Böyle halk arasında insanları küçümsemek için hani koyun gibi bakmala falan diye söyleniyor ya yani mal mal anlamında saf saf anlamında yani bu öyle bir şey yok yani. Koyunlar çok zeki hayvandır. Kesileceklerini hissediyor bunlar. O an Kuyruk kısmından kilo alırlar ki Yani kimse görüp bunları almasın kesmesinler diye Yani bu kadar da akıllı bir hayvan Ayrıca değerli ayr Ayrıca e, Ömer Bey Ayrıca efendim e, iyi kurban dişlerinden de anlaşılır Dişlerinden de ne yapar İyi kurban anlaşılır Mesela bir koyun yanımda var Gel bakayım oğlum buraya Gel gel Aferin <gülüyor> efendim, işte bu koyun Bakın aç bayım ağzını açtı koyun ağzını açtı ee, göster bayım dişlerini evet dişlerini de gösterdi bakın dişleri bu koyunun sarı demek ki çok sigara evet. içmiş bu o yüzden bundan ne yapmaz kurban olmaz yaramaz bu dişler sarı gözler böyle baykınsa o koyundan kurban olmaz. Engin Bey bir de bazı hayvan hakları savunucuları ve vejeteryanlar böyle bayıltıp kesilsin diye de bir şey söylüyorlar buna ne diyorsunuz efendim? Hay hay efendim hay hay. Tabi tabi tabi. Kurbana anestezi de yapılsın. Kan ölçümleri alınsın. Tansiyonu neyine ölçülsün. Özel odaya alınıp böyle ailesiyle de görüştürülsün. Kesilip kesilmeyeceğine de dair böyle bir senet imzalatılsın. Hayvana öyle kesilsin yani. Evet. Nedir efendim bu ya? Kurban kesiyoruz. Ameliyat mı yapıyoruz? Böyle şey olur mu ya? <gülüyor> tamam. Tabi ki hayvana eziyet etmeden kesmek lazım da yani bu kadar da del ya. O yüzden ne yapacağız? İşi bilen adamlara, kasaplara kurbanımızı kestireceğiz. Yoksa... Kendimizi keseriz yani Allah korusun. Engin Bey teşekkür ediyoruz çok sağol. Perişan Efendim şimdi kadar Perişan Efendim. Her gün süsaatlarda yanlış ya dünyanın adıyordu. Ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Perişan, perişan, efem. perişan, perişan Efendim Perişan Efendim Türkiye Radyoları, radyoları. Perişan, perişan Efendim